Tabii bunu hemen söyleyeyim, bu e, tamamıyla tefsir usulü ile alakalı mustakil bir derstir. ehl sünnet olarak Kur'an'ın sünnet ile ilişkisini ele alıp fık çalışıyoruz. Ve e, işleyeceğimiz bu konu tabir ise dediğim gibi tefsir usulü bablarından bir babdır. O mantıkla e, dersi anlatıyoruz inşallah. Evet dediğimiz gibi,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 Ve Rahimallah e, öyle bir toparlıyor ki 3 maddede Tabir sahilse sünnetin Kur'an ile ilişkisinin hangi mertebesini hangi kategorisini düşünürsen düşün Bu 3 şeyin, şeyin dışına çıkmıyor Yani Rahimallah sınırlayıcı bir taksimatla sınırlandırmıştır bunu Kesinlikle Kur'an'ın sünnetle olan ilişkilerinden hangisini ele alırsan al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 tefsiri ilişkisini bize beyan etmiş oluyor. Dediğim gibi İbn-i Kayyım Rahimullah da bu benzer ifadeleri Elam-ül Muvakki'nde zikretmiştir. Ancak biz burada ne yapacağız şimdi? Bu üç vecihi tek tek ele alıp tavsillendireceğiz. Bu üç kısmı, bu üç ilişkiyi, Kur'an'ın ı Sünnet'te olan bu üç ilişkisini tek tek ele alıp e, tavsillendireceğiz. Şimdi bu üç vecihin birincisi neydi? Sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olması. Birinci ilişki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 şartlar vardır, yükümlüler vardır. Mesela namazı düşünün. Namaz e, teklifi bir yükümlülüktür. Bunun içerisinde şartları vardır, yükümleri vardır vesaire. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mücver olan birçok emirler ve teklifler gelmiştir ve bu emir ve tekliflerin keyfiyeti, şartları ve yükümleri vesaire, Sünnet tarafından açıklanmıştır, tafsillendirilmiştir.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 Ee, ve başkalarında işte sahih senetle gelen rivayette Adi İbni Hatim ne diyor? Diyor ki Kale li, li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel mağdube aleyhim el-yahudu ve innel dalline en-nasara aleyhissalatu vesselam dedi ki diyor bana muhakkak ki gazaba uğramışlar yani dallinler yahudilerdir ee, şey, e, pardon e, e, mağdubi aleyhim ee alzabı uğrayanlar e, Yahudiler, sapkınlar ise dallinler ise Hristiyanlardır diyor. Ne yapıyor? Bunu açıklıyor. Mesela bir örnekte Allah azze ve celle buyurur? "Wa aiddû lehum mastata'tum min kuvvetin." Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Bakın, Müslim'deki rivayette kuvvet ifadesini Aleyhisselatu vesselam atmak olarak açıklamıştır ve ne demiştir? "Kuvvet ancak atmaktır." demiştir.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 Yine Nebis Aleyhisselam'ın Kur'an'ı fiili olarak açıklaması. Yine Nebis Aleyhisselam'ın Kur'an'ı takrili olarak açıklaması. Bunları anlatıp örnekler vereceğiz inşallah. Bakın bir sözlü beyan. Aleyhissalatü Vesselam'ın sözlü beyanı, sözlü açıklaması. Buna dair misaller çoktur. Örneğin işte Adi İbnu i ee, Hatim hadisi gibi. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bana geldi. Az önce örnek verdik. Gazabı uğramışlar Yahudiler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 O namazı kılarak ve kılarken de bazı fiiller uygulayarak nedir? Mesela işte makam İbrahim'i kendisiyle beyt arasına alarak ne yapıyor? Namaz ne yapıyor? Kılıyor. Burada da ne var? Aleyhissalatu vesselamın burada sizde İbrahim'in makamından bir namazgah edinin ayetinin fiili tefsiri var. Yine mesela örnek Ve وَاَنْزِرْ اَشْيْرَةَكَ akrabin. Önce yakın akrabalarını u uyar. Ayeti nazil olunca ne yaptı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Selleme? Kalkıp Safa tepesine çıktı. İşte fihir yolları, adi yolları diye Kureyşin, Kureyş'in boylarını ne yaptı? Çağırdı ve onlara davet ederek onları ne yaptı? Uyarıda bulundu onlara. Bu da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemeden önce yakın akrabalarını uyar Ayetinin neydir? Fiili tefsiridir. Doğru mu? Aleyhisselatu vesselam fiili olarak ne yaptı? Hemen bunu ne yaptı?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 İşte Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in bu ayetten yapmış olduğu istidlali ne yapıyor? İkrar ediyor. Bu da o ayetin ayetten doğru anladığını gösteriyor. Ve bu da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in takriri tefsirine nedir? Bir örnektir. Şimdi ise Nebevi tefsirin suretleri var kardeşler. Tamam. Dedik ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem Üç şekilde beyan eder dedik. Bir, ya sözlü olarak Kur'an'ı açıklar dedik. Ya fiili olarak Kur'an'ı açıklar dedik. Ya da takriri olarak açıklar.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 İşte ve amelu ssalihat innellezine amelu amelu ssalihat seyec'alulehumurrahmanu wudd. İman edip salih amel işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır ayetinin anlamı budur diyor Aleyhissalatu vesselam. Şimdi Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Önce bir tefsirde bulundu. Ve bu tefsirin hangi ayetin tefsiri olduğuna dair herhangi bir şey söylemedi. Dolayısıyla ilk önce işe tefsiri yapmakla e, başladı.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 Mescid'deki rivayette Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan geliyor rivayet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e minber üzerinde şöyle derken işittim. "Ve'iddu lehum mastata'tum min kuvvetin." Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın ayeti. Sonra dedi ki Aleyhisselatu vesselam dikkat edin kuvvet ancak atmaktır. Dikkat edin kuvvet ancak atmaktır diyor Aleyhisselatu vesselam. Dolayısıyla Aleyhisselatu vesselam burada ne yapmış oldu? Minber üzerinde tuttu Enfal Suresi'ni. E, Enfal'dan bir ayet okudu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 Bir ayetin anlamı sahabeye işgal geliyor. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tefsir yapıyor. İlki ile bunun arasında ne fark var? İlki aleyhissalatu vesselam dedi ki direkt tefsir yapıyor. Hiç soru sorulmadan. İkinci bir husus da sebep de vardır ki aleyhissalatu vesselamın tefsir etmesinin. O da nedir? Bir ayetin anlamı sahabeye işgal geliyor ve bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunu onlara tefsir ediyor. Örneğin işte bazı sahabeler ee, dersin, derste söylemiştik. Bu, bu örneğe vermiştik.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 Ancak bu üçüncüsü böyle değil. Üçüncüsü sahabe direkt olarak bir ayetin anlamından soruyor. Öğrenme amacıyla bir ayetin anlamından soruyor. Örneğin işte Ahmet Tirizmi İbn Mace'deki rivayette Ubade İbn Samit'ten geliyor. Diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'Lehumul busra fil hayatud dunya.' Onlar için dünya hayatında bir müjde vardır." ayetini sordum diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. o da dedi ki: "Hiye er ru'ya's salihah yaraha'l mu'minu ev tura O müjde diyor. Müminin gördüğü veya ona Görünen iyi rüyadır diyor Aleyhisselatü Vesselam Dolayısıyla ne anlıyoruz buradan kardeşler Sahabe geliyor bazen Aleyhisselatü Vesselam'a bir ayetin anlamını öğrenmek için Soruyor Aleyhisselatü Vesselam da ona cevap veriyor İkincisi neydi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 Kur'an'ın emirlerini ve nehiilerini bizzat pratine dökerek ne yapması, açıklaması, tefsir etmesi. Mesela e, bunu örnek Bukhari müslimdeki İbn Abbas'tan gelen rivayette diyor ki, bu enzil aşiret ekel akrabeyin. Önce yakın akrabalarını uyar. Ayeti nazil olunca diyor, Hazreti Peygamber Safa tepesine çıktı, tepesine çıktı, fihirolları, adiolları diye Kureyş'in boylarını çağırdı. Nihayet hepsi toplandı. Hatta kendisi gelmeyen kimseler olup,